Mavi gök oradan Veysel ödevlerin bitti mi oğlum Bitmek üzere anneciğim İstersen sen uyuyabilirsin Ben ödevimi bitirir ışıkları da söndürdükten sonra uyurum Beni hiç merak etme Aysel uyudu mu Uyudu oğlum uyudu O da biraz rahatsız galiba Rahatsız mı nesi var acaba O kadar merak edilecek bir durum yok canım Son birkaç gündür biraz zor uyutuyorum da Onun için söyledim sen o tatlı ninnelerini söylersin de... ...Aysel uyumaz mı canım anne? <gülüyor> Keşke ben de Aysel kadar küçük bir çocuk olsaydım. Neden? Şura bakalım. O zaman bana da öyle güzel ninneler söylerdin de ondan. <gülüyor> Sen de onun kadar küçük olduğun zamanlar... ...sana da ninneler söylerdim oğlum. Ben de huysuzluk yapar mıydım peki onun gibi? <gülüyor> i̇şte bazen. <gülüyor> Ayşe oğlum hadi kalk artık. Bak sabah oldu. Okuluna geç kalacaksın. Hmm. Kahvaltın hazır. Hadi evladım. Hadi kalk artık. <gülüyor> tamam anneciğim uyandım. Aysel uyuyor mu? Evet uyuyor yavrum. Uyanmadı daha. Dün gece de çok uysuzluk çıkardı biliyorsun. Bırakalım da uyusun. Tabi uyusun anneciğim. Zaten uyumaya ihtiyacı var. Öğretmenimiz okulda anlatmıştı. Onun yaşındaki çocukların en az 12 saat uyumaya ihtiyaçları varmış. Elbette. Sağlık açısından da bu şart tabii. Keşke babam da yanımızda olsaydı. Herkesin babası var. Ama benim babam da bizim için gitmiş daha Almanya'ya. Annem öyle diyor. Ekmek parası diyor. Burada da çıkaramaz mıydı sanki ekmek paramızı? Almanya'da o kadar uzak bir memleketmiş ki. Of çok özledim babamı. Canım babacığım. Anneme söylemedim ama onu dün gece de rüyamda gördüm. Veysel. Veysel. Oğlum. Canım oğlum. Baba. Babacığım. Canım baba o kadar çok özledim ki seni Ben de yavrum Ben de çok özledim sizi Ama mecburen gitmek zorunda kaldım Almanya'ya Ekmek parası için Kimseye muhtaç olmamak için Kimsenin eline bakmamak için Daha iyi yaşayabilmek için Ama burada da çalışamaz mıydın baba Burada da çıkaramaz mıydın ekmek paramızı Merak etme oğlum az bir zaman kaldı Çok yakında döneceğim çok yakında Seninle Aysel'e çok cici oyuncaklar, elbiseler getireceğim O zaman hep beraber olacağız O zaman çok çabuk dön babacığım olur mu? Ben, Aysel ve annem hepimiz seni çok özledik Günaydın çocuklar Günaydın öğretmenim Evet çocuklar Biliyorsunuz dersimiz Türkçe Bugün kompozisyon dersi işleyeceğiz Şimdi size bir kompozisyon ödevi vereceğim Konu Ailenizi anlatınız En az iki dosya kağıda olacak İçinizden geldiği gibi Anlatabilirsiniz ailenizi Yarın herkes Kompozisyonunu sınıfta okuyacak Herkes yazdı mı defterini Güzel, bu konuda sormak istediğiniz bir şey var mı? Pekala, şimdi geçtiğimiz dersten devam edelim. Nerede kalmıştık? Geçen dersimizi kim özetleyecek bakalım? Hazırlayacaksın Veysel Bilmiyorum Ahmet ya sen ee, Aslına bakarsan Ben de nasıl hazırlayacağımı tam olarak Bilemiyorum ama Kardeşlerimi annemi babamı falan anlatırım herhalde Sen yine de şanslısın Ben sadece Kardeşimle annemi anlatabileceğim Senin baban Almanya'daydı değil mi Evet öyle Peki hiç gelmiyor mu evi? En son bir yıl önce gelmişti Ama birbirimize hiç doyamadan Geri gitmişti yine ama bu kadar üzülme Veysel. Annen var, kardeşin var. Onlara anlatırsın sende olmaz mı? Hem düşün ki bazılarının annesi de yok, babası da. Biliyorsun bizim sınıfımızdaki Kemal'in hem annesi hem de babası yok. Evet Ahmet biliyorum ve çok üzülüyorum Kemal için. Acaba öğretmenimiz Kemal'in bu durumunu bilse bu edebi verir miydi bize? Belki de biliyordur. Sanmam. Öğretmenimiz çok iyi bir insandır. Eğer gerçekten biliyor olsa kompozisyon konusu olarak bize bu ödevi vermezdi. Tabi, çok iyi bir insan ama. Iı, Niçin sustun? Şey, Kemal. I... Ne oldu Kemal'e Söylesene. Biliyorsun aynı sırada oturuyoruz. Öğretmen kompozisyon ödevinin konusunu söylediği zaman yüzündeki hali görecektin. Neden? Çok mu üzüldü? Evet, Beysel, İnan, neredeyse ağlayacağını sandım. Çok üzülmüştü. Peki ne yapabiliriz Kemal için? Bilmiyorum ki... ...Bilmiyorum ki Veysel ne yapabiliriz? Şey... ...Benim aklıma bir fikir geliyor ama... Nedir söylesene! Hadi lütfen söyle! Diyorum ki öğretmenimizden bu konuyu değiştirmesini istesek... ...Acaba kabul eder mi? Hey, Çok güzel bir fikir! Kabul eder tabii neden etmesin? Sen öğretmenimizin çok iyi bir insan olduğunu söylememiş miydin? Söylemiştim ama... Aması ne? Yarın gidip söyleyeceğiz işte. Ders başlamadan tamam Biraz çekiniyorum işte. Aaa niçin çekiniyor musun? ...arkadaşımız için bir iyilik yapıyoruz, hepsi bu. Hem öğretmenimiz daima anlatmaz mı? Çocuklar her zaman sevgi ve dayanışma içinde olunuz diye. Haklısın Ahmet, tabii ki her zaman sevgi ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. O halde yarın ders başlamadan önce öğretmenler odasına gidip... ...öğretmenimize durumu açıklayalım. Mutlaka bizi anlayacağını ve o kompozisyon ödevini değiştireceğini biliyorum. İçimde bir his var. Peki, sokağımızın başına geldik. Hadi şimdilik hoşça kal yarın görüşürüz Güle güle Veysel Ahmet, Ahmet Ne oldu Veysel e, Diyecektim ki biz yine de ödevimizi yapalım Hazır olsun Doğru atlısın, iyi düşündün Nasıl geçti okul oğlum İyi geçti anneciğim sağ. Ol. Güzel. Ha, bak sana bir sürprizim var. Nasıl bir sürpriz? Hadi çabuk söyle çok heyecanlandım. Bak bu mektup kimden? Ah babamdan geliyor. Babam göndermiş. Evet ya baban göndermiş. Uzun süredir de yazmıyordu. Hadi aç da okuyalım. Sen gelinceye kadar açmadım. Beraber okuyalım dedi. Teşekkür ederim anneciğim. E hadi okuzana artık oğlum. Sevgili Nuran, hepinize merhaba. Nasılsınız, ne yapıyor, nelerle uğraşıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Beni soracak olursanız, sağlığımın yerinde olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden hiç merak etmeyin beni. Sabahleyin erkenden kalkıyor, çalışmakta olduğum fabrikaya gidiyorum. Bütün gün makine sesleri arasında geçip gidiyor. Her zamanki gibi anlayacağınızı. Ama çalışmak bana zevk veriyor. Alın teriyle kazanılan her şeyin güzel olduğunu sanırım tekrarlamaya gerek yok. Ancak bir tek üzüntüm var. O da sizlerden ayrı olmak. İnanın hepinizi çok özledim. Sizin de beni çok özlediğinizi biliyorum. Fakat çok değil az bir zaman kaldı tekrar bir arada olmamıza. İnşallah en kısa zamanda tekrar beraber yaşamaya başlayacağız. Lütfen biraz daha sıkın dişinizi. Zorlukları yenmek için azimli ve dirençli olmanın şart olduğunu biliyorsunuz. Türkiye'de havalar nasıl? Biz burada çok soğuk günler yaşıyoruz bu aralar. Masmavi gökyüzünde özgürce kanat çırparak süzülüp uçan kuşlara hasret kaldı. Hiç olmazsa siz orada istediğiniz kadar masmavi gökyüzünü izleyebiliyor, özgürce uçan kuşlara bakabiliyorsunuz. Ağaçlar, kelebekler, yemyeşil ormanlar, masmavi denizler hep sizin için. Bütün bunların tadını çıkarabiliyorsunuz. İnsanın kendi memleketinde olması apayrı bir duygu, bambaşka bir mutluluk. Burada esen rüzgarlar bile bana çok yabancı geliyor, inanın. İnsan yabancı bir ülkede oldu mu, kendi ülkesinin değenini çok daha iyi anlıyor. Neyse geçelim bunlara. Sevgili Veysel, canım oğlum, sen neler yapıyorsun? Okulunu aksatmıyor, anneni üzmüyorsun değil mi? Heh, yanlış anlama, senin nasıl bir çocuk olduğunu elbette çok iyi biliyorum ama yine de baba sözleri işte. Gül yüzlü yavrum, okulunu sakın aksatma. Okuldur insanı geleceğe hazırlayan, ona yarın için sağlam temeller kuran. Okulun ikinci ailen, ikinci evin, ikinci yuvan olduğunu unutma. Olur mu? Ay sen nasıl? Ben buraya geldiğimde çok küçüktü daha Beşikten çıktı mı artık? Yürüyor mu? Konuşuyor mu? Canım kızım Onu da o kadar çok özledim ki Neyse Mektubumu şimdilik bitirmek zorundayım Çok da uykusuzum Ve yarın erken uyanmak zorundayım Size para gönderdim Aldığınızda bildirin olur mu? Kendinize iyi bakın Ve beni hiç merak etmeyin Hepinizi sevgi ve hasretle öpüyorum Allah'a ısmarladık Osman Bitti mi? Evet anne bitti Biz de ona hemen cevap yazıp gönderelim olur mu? Yarın okula giderken postaneye uğrar atarsın Şimdi gel de yemeğimizi yiyelim soğumasın <Gülüyor> Mektubu bitirdin mi Veysel? Bitirdim anneciğim Hadi oku da ben de öğreneyim ne yazdığını tamam mı? Peki anneciğim okuyorum Sevgili canım babacığım Göndermiş olduğum mektubunu bugün aldık Annemle beraber okuduk ve çok sevindik Ama biraz da üzüldük tabi Seni daha çok özlediğimizi hissettik Ama mektubun hasretimizin biraz azalmasını da sağladı tabi Bizi hiç merak etme güzel babacığım Yalnız ne olur sen kendine çok iyi bak olur mu Sen hasta olursan Başın ağırsa, dişin ağırsa biz ne yaparız sonra değil mi? Bu yüzden çok iyi bak kendine. Orada esen rüzgarın yabancı olduğunu yazmışsın. Niçin yabancı olduğunu bilmiyorum ama bizim burada çok tatlı rüzgarlar da esiyor, çok büyük rüzgarlar da. Büyük rüzgarlar estiği zaman biraz korkuyorum ama olsun. Almanya'daki rüzgar gibi değil herhalde. Yabancı rüzgarlar nasıldır baba? Babacığım. Bizi hiç merak etme. Biz hepimiz çok iyiyiz. Ben de, annem de, Aysel de hepimiz çok iyiyiz babacığım. Ben okulumu hiç aksatmıyorum. Bu konuyu da merak etme hiç. Okulun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Zaten öğretmenimiz okulun faydalarını her derste anlatıyor bize. Kitaplarda da okuyorum. Bu yüzden biliyorum. Okulumu okuyacak, sınıflarımı başarıyla geçecek, ortaokula ve sonra liseye gideceğim. Daha sonra da büyük büyük okullarda okuyacağım. Canım babacığım, sana bütün kuşlarla selam yolluyorum. Orada doğru dürüst kuş da yok diyorsun ama ne zaman bir kuş görsen bil ki gagasında veya kanatlarında bizim selamlarımızı taşımaktadır sana tamam mı? Orada esen yabancı rüzgarlar da öyle. O rüzgarlarla da selamlarımızı yolluyorum sana. Yabancı da olsalar o rüzgarlar seni ne kadar çok sevdiğimizi ve özlediğimizi bilmezler mi? Onların da çocukları varsa bilirler değil mi? Mektubumu burada bitiriyorum babacım. Buradan ta oraya kadar selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Mektubumu alır almaz çabucak cevap yaz. Hiç bekletme olur mu? Tekrar selam eder, ellerinden ve yanaklarından öperim. Hoşça kal canım babacım. Oğlun beysel. Çok çok güzel. Bir tanem ellerine gözlerine sağlık canım evladım. Bu mektubu hemen postalayalım olur mu? Aha, olur anneciğim. Okula giderken postalarım. Ah, <gülüyor> hadi hadi <çocuklar>, hadi <gülüyor> hadi gidiyoruz tamam. tamam Ödevini yaptın mı Ahmet? hadi hadi evet, yaptım hadi hadi hadi hadi hadi ama öğretmenimize söyleyeceğimiz şeyi unutmadın değil mi? Hiç unutur muyum? Birazdan söyleriz. Heh, i̇şte zilde çaldı. Hadi şuraya girin. ...benler odasının kapısına geldik. Kim söyleyecek? İkimiz beraber söyleriz olmaz mı? Tamam. Olur hadi çalalım kapıyı. Girin. O Veysel Ahmet gelin bakalım. Ne işiniz var burada? Niçin sınıfta değilsiniz? Ee, şey öğretmenim. <gülüyor> evet çekinmeyin çocuklar. Çekinmenize gerek yok. Ne probleminiz varsa söyleyin hadi. Şey öğretmenim diyecektik ki... E... Ne diyecektiniz? Aa hadi ama size çekinmenize gerek yok dedim ya. Birazdan ders başlayacak. Söyleyin hadi. E, şey öğretmenim e, dün verdiğiniz ödev... Eee e, ne olmuş dün verdiğim ödeve? O ödevi değiştirseniz diyecektik de. Aa, aa niçinmiş o? E, Kemal için öğretmenim. Kemal için mi? Evet öğretmenim Kemal için. E, i̇yi ama ne olmuş Kemal'e? Niçin Kemal için değiştirmem gerekiyormuş ödevi? Kemal'in anne babası yok da onun için öğretmenim. Evet öğretmenim. Siz dün ödev konusunu açıkladığınız zaman Kemal neredeyse ağlayacaktı öğretmenim. Bunun içinde keşke ödevin konusunu değiştirseniz diyoruz öğretmenim. Güzel akıllı evlatlarım benim. Ne kadar duyarlı çocuklarsınız siz öyle. Hay Allah. Nasıl da düşünemedim Kemal'in kişisel dosyasında yetim yazdığını. Siz aynı sırada oturuyorsunuz değil mi Ahmet? Evet öğretmenim. Peki şimdi nerede kalıyor Kemal? Nines'in yanında öğretmenim. Ninesinin yaşlılık maaşı var onunla geçiniyorlar. Kemal çok tutumlu bir çocuk. Durumlarını bildiği için eşeğini çok tutumlu olarak kullanıyor. Tutumluluk her durumda iyidir. Güzel bir davranıştır tutumlu olmak. Demek Kemal ninesinde kalıyor ha? Evet öğretmenim. Peki çocuklarım. Bu örnek davranışınız için aferin size. Kemal'in bu özel durumunu o anda unutmuşum. Eğer unutmamış olsaydım bu ödevi vermezdim elbette. Ha, e, siz de bu durumunu ona belirtmemeye, hissettirmemeye çalışın olur mu? Üzülebilir, alınabilir. Ödevin konusunu değiştirir, başka bir konu veririm size tamam mı? Çok, çok teşekkür ederim öğretmenim. Önemli değil çocuklar. Asıl ben size teşekkür ederim. Yoksa yüreği yaralı bir çocuğun yarasının kanamasına sebebiyet verecektim neredeyse. Her zaman böyle dayanışma içinde olun. Anlaştık mı? Şimdi hadi sınıfınıza bakalım. Ben de birazdan geliyorum. Derste başladı sayılır. Gidiyoruz öğretmenim. Canım öğrencilerim. Akıllı duyarlı evlatlarım benim. Dayanışmanın, sevginin, birlikteliğin bilincinde olmaları, bir arkadaşlarını korumaları gözlerimi yaşarttı. Aferin onlara. Demek ki bir nebze de olsa başarılı olmuşum. Onlara bu kavramları öğretebilmişim. Aman Allah'ım İyi ki hatırlattılar bana gelip de yoksa Kemal'i onca arkadaşının içinde üzmüş olacaktım. Hiç iyi bir şey olmazdı. Annesizliğin babasızlığın ne demek olduğunu ben de çok iyi bilirim. Ben de çok iyi bilirim o duyguyu. Ninemle geçirdiğim günleri nasıl unuturum ki? Niçin üzgünsün evladım? Ne kamın var söylesene nineni. Beni de üzüyorsun bak. Bir şeyim yok nene üzülme. Aa bir şeyim yok olur mu? Suratından düşen bin parça. Hadi hadi söyle de açıl. Anlat neneciğine. Hadi yav. anlat da rahatla. Derdini söylemeyen derman mı bulurmuş bu dünyada? E, hadi ama daha fazla uğraştırma beni de anlat evladım. Annemle babamı hatırladım da. Ah evladım Biliyordum yine onları düşündüğünü biliyordum Düşünmediğin bir gün yok ki gayrı Ne olur sanki hiç Ödevlerini yaparken Dersini çalışırken düşünmesen Ama Ninen anlıyor derdini gülüm Çok iyi anlıyor hem de Lakin ne gelir elden Kader gül yüzlüm kader Ölenle ölünmüyor ki Ne gelir elden Üzülsen gözyaşı döksen Ağlasan sızlasan ne fayda mi gelecekler. Hadi bir tanem hadi. Artık üzülmeyi bırak da bitiriver şu ödevlerini. Bana onları anlatsana nine. Aa. Her gün anlatıyorum ya evladım. Ben anlatmaktan bıkıyorum. Sen dinlemekten bıkmıyorsun. Şaşırıyorum vallahi. Ama sana hak da vermiyor değilim gayrı. Ana baba gibi tatlısı var mı şu üç günlük dünyada? Öyleyse hadi anlat nine. Peki gülüm peki. Ama önce ödevlerini bitir. Öyle anlatayım sana. Olur mu güzel yüzlü tatlı sözlü evladım he mi? Hı hı, tamam nineciğim. Ben uyurken masal yerine bana onları anlatırsın tamam mı? Tamam ciğerpare tamam. Zamanın birinde tatlı mı tatlı güzel mi güzel bir çocuk var. Saçları tıpkı kömür renginde siyah mı siyahmış. Gözleri aynı gökyüzündeki yıldızlar gibi pırıl pırıl parlar. Gözlerinden zeka, akıllılık ve usluluk fışkırırmış. Bu çocuk büyüklerine saygılı davranır, küçüklerini de sevgiyle korurmuş. Her sabah erkenden kalkar, elini yüzünü yıkar, kahvaltısına oturur, sonra da tam vaktinde okuluna yetişirmiş. Sınıfında da çok başarılı bir öğrenciymiş. Arkadaşlarıyla iyi geçinir, oyunlarda hiç huysuzluk çıkarmaz, ödevlerini vaktinde yapar, derslerine de çok iyi çalışırmış. Bu yüzden öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevilir, örnek öğrenci gösterilirmiş. Bu çocuğun da bütün çocuklar gibi bir annesiyle babası varmış elbet. Ama o çocuğun yaşamakta olduğu şehirde, ...büyük büyük yollar, canavar gözlü arabalar da varmış. İşte bu canavar gözlü arabalardan biri... ...bir gün annesiyle babasını ezmiş. Annesiyle babası o anda cennete uçarak... ...çocuğa ve ninesine veda etmişler. Cennete giderlerken de... ...çocuğa ve ninesine hiç üzülmemelerini söylemişler. Çocuğa eski iyi davranışlarını sürdürmesini... Okulu bitirerek büyük bir adam olmasını öğütlemişler. Çocuk da annesiyle babasının bu öğüdünü tutacağına söz vermiş. Hiç ağlamamış. Çünkü onların cennette olduğunu biliyor ve bu yüzden de üzüntüsü hafifliyormuş. Annesiyle babasının kendisine verdikleri öğüdü de tutacağına sıkı sıkı söz vermiş. Eski iyi davranışlarını sürdürerek yine her zamanki gibi arkadaşlarına örnek olacak... ...okulunu da başarıyla bitirerek büyük bir adam olacakmış. Annesiyle babası da her gece gökyüzünden Ay dede ile yıldızlarla kendisine selamlarını ve sevgilerini göndereceklerine söz vermişler. Çocuk istediği gece penceresinden gökyüzüne baktığında bakışlarını Ay dede ile yıldızlara çevirdiğinde... ...ay dedeyle yıldızların... ...kendisine pırıl pırıl bakışlarla... ...gülümsediğini görecek... ...annesiyle babasının... ...selam ve sevgilerini, öpücüklerini... ...tebessümlerini gönderdiğini anlayacakmış. Okulda iyi not aldığında... ...iyi bir davranış yaptığında... ...her gece ay dedeyle yıldızların... ...kendisine bakarak gülümsediklerini görecek... ...böylece annesiyle babasının... ...çok sevindiklerini anlayacakmış. Nitekim o çocuk... Şimdi her gece odasının penceresinden bakışlarını gökyüzüne çevirdiğinde hep Ay Dede ile yıldızları görüyor. Ve onlar sürekli gülümsüyorlar ona. Çünkü o çocuk hep iyi davranışlarda bulunuyor. Hiç kötülük yapmıyor. Hep iyilik yapıyor ve hep arkadaşlarına örnek oluyor. Tekrar tekrar söz veriyorum neneciğim. Okulumu bitirecek ve öğretmen olacağım. Benim gibi annesiyle babası cennette olan bütün çocuklara, anneleriyle babalarının yokluklarını hiç ama hiç hatırlatmayacağım. Onlara hem anne hem de baba olacağım. Söz, söz veriyorum yeneciğim. Benim melek kalpli, pırlanta yürekli, talihsiz, yetim öksüz torunum. İnşallah bu dileklerin gerçekleşir gül yüzüm. İnşallah. İnşallah. Orhan Bey, Orhan Bey dalıp gittiniz uzaklara. Öğretmenler zili çaldı. Derse geç kalıyorsunuz. Ha? Aa, evet çok teşekkür ederim Engin Bey. Biraz dalmışım. Hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim canım önemli değil. Hadi beraber çıkalım isterseniz. Günaydın çocuklar Günaydın öğretmenim Bugün nasılsınız bakalım Sağ olun öğretmenim Demek iyiyiz güzel O halde hemen dersimize geçebiliriz Önce şu defteri imzalayalım Çocuklarım Dün vermiş olduğum kompozisyon ödevinin Konusunu değiştirmeye karar verdim Konumuz Ailenizi anlatınız değil de öğretmeninizi anlatınız olacak Susalım çocuklar susalım. Bu kadar tepki göstermenizi gerektirecek bir şey değil bu. Dün verdiğim ödevi nasıl hazırladıysanız... ...bugün verdiğimi de aynı şekilde hazırlamanız mümkün. O kadar zor bir şey değil bu herhalde. Evet dersimiz matematik. Bu dersimizde çıkarma işlemini göreceğiz. Değil mi? Evet bizim öğretmenimiz dünyanın en iyi öğretmeni gerçekten Ahmet Veysel Aa, Bu Kemal değil mi Evet Kemal bizi çağırıyor Dur beni bekleyin Bekleyelim Veysel <gülüyor> Bekleyelim. <gülüyor> Veysel Ahmet Ne oldu Kemal neden ne oldu? böyle koşuyorsun şey, şey Dur dur biraz soluklan Kendine gel de öyle anlat ne anlatacaksan <gülüyor> Tamam Şimdi tamam Eee ne anlatacaktın bize Şey teşekkür edecektim size arkadaşlar Aaa niçin Ne yaptık ki Daha ne yapacaksınız ki Her şeyi biliyorum her şeyden haberim var Kim anlattı sana nereden duydun Öğretmenimiz anlattı Öğretmenimiz neyi anlattı sana Dünyana gidip vermiş olduğu kompozisyon ödevini değiştirmesini Yoksa benim çok üzüleceğimi Çünkü benim annemle babamın olmadığını anlatmışsınız Kemal Kemal e, e, üzülmüyorsun değil mi? Yok niçin üzüleyim ki canım? Sevinmem gerekirken neden üzüleyim? <gülüyor> yani, <gülüyor> yani bir çakırgın şey değil, değil misin? misin? Arkadaşlar neler diyorsunuz siz? Ben size teşekkür ediyorum Beni bu kadar düşündüğünüz için Beni bu kadar sevdiğiniz için Çok çok sağ olun Sağ ol Ahmet Sağ ol Veysel Bir şey değil Kemal Bu her arkadaşın her arkadaşı yapması gereken bir ödevdir Evet Kemal öyle tabi her arkadaş bunu böyle bir durumda arkadaşı için çekinmeden yapmalıdır Biz değil bizim yerimizde kim olsa yapmalıdır bunu Sağ olun arkadaşlar Anneciğim yarın okulda okuyacağım şiiri dinlemek ister misin? Elbette yavrucuğum dinlemek isterim tabii Hadi oku bakalım Sevgili babacığım, Almanya çok mu uzak, çok mu uzak Almanya? Zor mu, bu kadar zor mu sana ulaşmak? Ne kadar güzeldi, ne kadar tatlıydı, ne kadar doyumsuzdu babacığım seni kucaklamak. Sen işten eve döndüğün zaman boynuna atılmak. Ne olur artık dön, artık eve gel ne olur. Bilsen seni ne çok özledik, bilsen seni ne çok seviyoruz. Burada da çıkarırsın ekmek paramızı. Herkesin babası var. Benim yok gibi. Gerçek Kemal'in babası hiç yok. Ama sen hem varsın hem yoksun. Anlayamıyorum. Ne olur artık gel babacığım. Seni çok seviyorum. Çok çok güzel ol, Veysel. Eline, gözüne, diline sağlık bir tane Çok güzel bir şiir. Beğendiğine çok sevindim anneciğim. Babam da beğenir mi acaba? Beğenir elbette yavrum. Beğenir tabii. Beğenmez olur mu hiç? Bir baba oğlunun kendisi için yazmış olduğu bir şiirin nasıl, nasıl beğenmesin? Sağ ol anneciğim. Bu şiiri de babana gönderecek misin peki? <gülüyor> Göndereceğim anne. Önce okulda okuyayım da ondan sonra. Gül yüzlü evladım benim. Peki. Bıraksın diyorum Ama neden neden oynamayacakmışım Bu topu hepimiz ortaklaşa almadık mı Sana bu o top değil diyorum Anlamıyor musun ya. yenisini aldık Bu o top değil O top çoktan patladı Ne zaman patladı niçin benim haberim yok Haberin oldu işte tamam mı Bırak o da oynasın O da arkadaşımız değil mi niçin oynamasını istemiyorsun Hayır oynamayacağım Neden ama Geçen gün sınıfta ödevimi yapmaya yardım etmedi de ondan tamam mı Bunun için mi bizimle oynamasını istemiyorsun ne kadar kötüsün İnsan ödevini yapmasına yardım etmediği için Arkadaşının kendisiyle oynamasına karşı çıkar mı ah! Şu minik, minik devin de de Tıpkı masallarda okuduğumuz minik devlere benziyor Merhaba Merhaba hepinize Hepinize merhaba çocuklar. Merhaba sevgili minikte. Az önce konuştuklarınızı dinledim. İnanın çok ama çok üzünlendim. Neden, neden sevgili minikte? Çünkü ortada bir haksızlık var. Benim görevimse her zaman haksızlığa engel olmaktır. Nerede olursa olsun. Şimdi susun ve beni dinleyin çocuklar. Anlatacaklarımı çok iyi dinleyin. İnsan hiçbir yere varamaz böyle kötülük yapmakla. Susun çocuklar. Bir zamanlar buradan çok uzakta şirin meşirin bir ülke varmış. Bu ülkenin her yerini yemyeşil ağaçlar kaplarmış. Ülkede yaşayan halk huzur ve güven içindeymiş. Bu ülkenin çocukları da hep beraber oynarlar, beraber gülerler ve beraber ağlarlarmış. Fakat günün birinde bu ülkeyi kıskanan öbür ülkenin kötü kralı aralarına kötü bir çocuk katmış. Şşş susun, susun lütfen. Susun da beni dinleyin yeniden. Dinliyoruz güzel dinliyoruz biz seni. İşte bu kötü çocuk o ülkenin çocukları arasına karışmış. Ya eyvah ki ne eyvah. Bu çocuk yavaş yavaş arkadaş olmuş öbür çocuklarla. Hem de iyi bir arkadaş. İyi, çok Aa ama durun bakalım. Kendinizi bana bırakın. Bu çocuğun amacı başka olmasın sakın. Maalesef. Maalesef çocuklar. Maalesef. Bu çocuğun amacı başkaymış. Önce küs olayını çıkarmış. Çocukları çok şaşırtmış. Küsmek de ne demek demiş çocuklar. Hepsi de çok şaşırmış. Sonra onlar da alışmış. Artık birbirleriyle küsmeye başlamışlar. Hemen ardından daha oyunlarda oyun bozanlık çıkarmış bu çocuk. Her oyunda hırçıllık yapmış. Amacı da bütün çocukları bu kötülüklere alıştırmakmış. Eyvah. Ya Eyvah yine eyvah. Sarah, Sarah. Durun sabırsızlanmayın sakın. Sabretmek de çok güzel bir şeydir. Bunu unutmayın sakın. Evet nerede kalmıştık? Ha tamam. Bu çocuğun kötülüklerini anlatmıştık. O çocuk o kötülükleri o ülkenin iyi kalpli çocuklarına bulaştırmış. Sonra da başka başka ülkelere giderek dünyanın bütün çocuklarına yaymış. Ne kadar üzücü bir şey değil mi? Hey. Peki şimdi ne olacak dersiniz? Ne olmuş, Ne olur? Dinleyin bakalım. Hikayenin devamını anlatalım. <Gülüyor> Bu çocuklar zamanla büyüklerine de saygısızlık etmeye başlamışlar. Anneleriyle babaları, öğretmenleri ve komşuları bir de ülkenin iyi kalpli kralı. Bu duruma o kadar çok üzülüyorlarmış ki. Ama ellerinden hiçbir şey gelmiyormuş. Sonra üzülmekle de ellerine bir şey geçmiyormuş. Sadece ne oldu? Ah ne oldu bizim o altın kalpli, gül yüzlü, pırlanta yürekli çocuklarımıza? Diye dövünüp duruyorlarmış. Sonra günün birinde kralın sarayında, durumu bilen eski bir altın kalpli çocuk çıkmış ortaya ve demiş "Sayın kralım, falan çocuğu çıkarın ortaya." Susun çocuklar, dinleyin beni. Sonra çocuk bütün olanları baştan başa anlatmış krala. Kral tebessüm etmiş ve sevinçten başlamış şarkı söylemeye. Evet çocuklar. Sonra o kötü çocuğu bulmuşlar. İyi kalpli çocukların içinden onu çekip çıkarmışlar. Çocuğa tatlı dilleriyle yaptıklarının ne kadar kötü şey olduğunu anlatmışlar. Çocuk o kadar üzülmüş o kadar üzülmüş ki kırıp ağlamaya başlamış üzüntüsünden. Ama bu kaynaklanmıyor ki benden. Beni bizim ülkenin kralı çocukları iyi kalpli olan ülkelere getirip iyi kalpli çocukların arasına katıyor. Benden onları kötü yapmamı istiyor. Demiş. Bütün anneler ve babalar, öğretmenler, kral ve çocuklar ...buna çok üzülmüşler... ...çocuğa çok acımışlar... ...ne yapabiliriz diye düşünmüşler... ...tam bu sırada... ...bir de bakmışlar ki... ...o kötü kral soluk soluğa orada... ...sonra... ...sihirli değneyle... ...çocuğu alıp götürmüş... ...onlara bırakmamış... ...giderken de öfke içinde bağırmış... ...bu çocuğu... ...her ülkenin çocukları arasına... ...katacağım kurnazlıkla... Onları da oluşturacağım. Böylece kötü şeyler yapmaya. <gülüyor> ya işte böyle çocuklar. Aman dikkatli olun. Bir kötülük yapmadan önce iyice düşünün. Acaba sizin de ülkenizde mi o kötü çocuk? Sizin de mi aranızda yoksa? Eyvah. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Hayır hayır hayır. Öyleyse güzel çocuklar. Aman çok dikkatli olunuz. Bütün kötülükleri içinizden kovunuz. Kötü çocuk ne kendine ne de başka birine hiçbir fayda veremez. Gelişip büyüyemez. Hep karanlıklarda kalır. Aydınlık onu yalnız bırakır. İyi çocuklarsa herkesçe sevilir. Pırıl pırıldır yüzü, kazanır gönlümüzü, kötülükten kim kazanmış, kötülükten ne kazanmış, iyi insanlarsa hep kazanır, evet hep kazanır. Evet siz de o minik devi gördünüz mü? Gördük, gördük gördük. Peki minik devin sözlerini dinlemeye, öğütlerini tutmaya hepimiz söz veriyor muyuz? Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Öyleyse hadi oyunumuza devam edelim. Birazdan zil çalacak zaten. Zil çalmadan önce son bir kez hep beraber oynayalım. Hadi.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 Buradan ta oraya kadar selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Mektubumu alır almaz çabucak cevap <gülüyor> verin.